Rabbi a'uzu bık minh mazat shayatin ve a'uzu bık Rabb an yaḥzurun Bismillahi al Rahman al Rahim. Vma kan al nas illa a'mma waḥida. Fa ıxtelafu vla vla kelime min Rabbı k la Fi ma fihi ıxtelfun. Sıdık Allahu al aẓim. Allahım anfanı bıl Qur'ân al aẓim. Yunus Sırası 19. Ayeti Kelime sırayla takip ediyoruz. Yunus suresine geldik. 19. ayet-i kerime. nas? Allah buyuruyor ki: "Ve ma kane en-nas İlla ummeten vahide." Onun ancak bir ümmet idi. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu dünyada çeşitli canlıları yaratmış. Denizde canlılar var, karada, toprak altında canlılar var, toprak üstünde canlılar var, havada uçan canlılar var vesaire. Rabbimiz her birini farklı bir ümmet, farklı bir yapı üzerine yaratmış. İnsanları da Rabbimiz Celle Celaluhu bir ümmet olarak bir yaratılış özelliği olan bir varlık Balıklar suda yaşayabiliyor. Allah onları ve bestefiya min külü dünyayı yarattığında her türlü canlıları dünyaya yaydı. Allah insanları tek bir ümmet fakat ihtilafa düştüler. Yani dünyanın başında insanlar kabil habili öldürdü, birbirlerine kargaşa çıkarttılar. Nuh Aleyhisselam döneminde şirkler başladı ee, ve diğer dönemlerde insanlar kendi aralarında kargaşalar çıkarttılar vesaire. Fehtul fi ihtilaf. kelimetun sebaqat min Eğer Allah'ın ezelde takdir ettiği ben yarattığım kullara, insanlara dünya hayatının sonuna kadar dokunmayacağım. Rabbimiz İmam Rabbani Hazretleri şöyle bir misal veriyor. 10 dönüm arazi olsa İnsan önce oranın sermayesini hazırlıyor. Buraya ben şu kadar para harcamam lazım binaları yapmam için. Sonra projesini hazırlıyor ve ondan sonra yapımına başlıyor. Aynı o proje binayı bitiriyor. Allah ezeli ilminde ben kulları yaratacağım. Onlar bana asi olacaklar Mevla. Görüyor yaratacağı kulunu biliyor. Hür irade veriyor. Hür iradesini de kul nereye kullanacağını ona bırakıyor. Kul iradesini kullanınca Mevla ona o kuvveti, o imkanı veriyor, hakka kullanıyor, sağlık lazım Mevla veriyor. Şerre kullanıyor, Mevla ona da imkan veriyor, sevdiği için değil. O oraya kullan Mevla Teala bunu ezeli ilminde ben ölünceye kadar yani dünya sonuna gelinceye kadar dokunmayacağım. Ve levla olmasaydı kelimetün benim yani Mevla'nın hükmü burada. Allah'ın Celle Celaluhu'nun Ezeli ilimdeki min Rabbik Rabbim Rabbinizin Allah'ın evveldeki takdir ettiği bir hüküm olmasaydı bu kadar yaptığınız yanlış ve günaha sizi ortadan kaldırmam gerekir lakul diye Beynahum Elbette hüküm verilirdi Fi mafi Yatelfu ihtilaf ettiğiniz hususlar hakkında e Çünkü Mevla insan olarak yaratmış insan yaptığı yanlışlar hatalar, artık hata olmaktan çıkıyor insan olmaktan çıkıyor bir yaratılan kul bu kadar bahi olmamalı. Yani dünyayı yok etse elinden gelse onu yapacak Mevla Celle Celaluhu dünyada dünyanın sonu gelinceye kadar e ezeli ilminde hükümlerini takdir etti ve ben kullarıma dokunmayacağım. Ne yaparsanız yapın ancak eğer Beni razı ederseniz sonsuz sizi cennetimde tebşir edeceğim. Eğer beni memnun etmezseniz, insanlığa yaramayan işler yaparsanız kaybedersiniz. Ebedi siz ziyana uğrarsınız. Ben de tarafınıza bakmayacağım. Bu hadisi şerif. Daha evvelden izahatını yaptık. Mühim bir izahatı olduğu için tekrarında fayda var. Kullu mevludin yule alel fıtra fe ebevâhu yu ev ev Bütün dünyaya gelen insanlar İslam fıtratı, tabiatı üzerine dünyaya gelir. Bunun izahı şudur. Yani Allah insanı İslamı yaşama Özelliğiyle yaratmıştır Bir kafir Müslüman olduğunda İslam'ı yaşaması için yeni bir özellik almasına gerek yok O insan hemen İslam'ı yaşayabilir Misal insanların dışındaki diğer canlılarda yani bu misaldir garip bir misal onlar da Müslüman olma özelliği olsaydı, onlar da Müslüman etseydi, etseydik, bir arslanın İslam'ı yaşama özelliği yok. Yani namaz, kıl, oruç, tut, zekat ver diye o canlılara Allah o özellikleri vermedi. Ancak dünyaya gelen insan varlığına... Allah kendi dinini yaşama özelliklerini verdi Bir kafir Müslüman olduğunda hemen o İslam'ın hükümlerini tıkır tıkır tıkır tıkır uygulayabiliyor Bakıyorsunuz 50 sene İslam'ı yaşayanı seni beni geçiyor Heh. Yani Rabbimiz insana kendi dinini yaşama hükümlerini uygulama kabiliyetini vermiştir Yaratan Allah Ela halak. Yaratan Allah bilmez mi? Bilir neyi yarattığını biliyor, neyi hükmettiğini biliyor ve yapamadım, edemedim, işte uygun değil, geçersiz. Allah'ın dinini insan yaşayabilir, yaşayabilir özellikleri Allah kuluna emretmiştir. Örtüneceksin. Mesela yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uusiyum Bitaqwallahi Vassemawatta. Allah'tan sakının, haramlardan kaçın, işitin, itaat edin. Feyin abdun habesî fe indehu men yeş minkum yara ihtilafen kesîrâ bir köle de olsa yani e, e, huzuru tesis edin bir yerde bir idareci var yani seni isyana teşvik etmiyor ihanete teşvik etmiyor meşru bir şey söylüyorsa ona itaat edeceksin benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar göreceksiniz vayyakum ve muhtesatil umûr Allah'ın dinine uymayan, peygamberin sünnetine uymayan, dinde yeri olmayan o bid'atlere, hurafelere sakın uymayın. Bid'at dediğimiz şey Allah'ın emri olan farzı kaldırıyor. Allah'ın sünneti yani Efendimiz Aleyhisselatü ortaya koyduğu bir sünneti kaldırıyor. Dinin hükmünü ortadan kaldırıyorsa bu bid'at olur. Allah'ın dininin yaşanmasını... Geliştiriyorsa teşvik ediyorsa ve peygamberin sünnetini teşvik ediyor geliştiriyorsa dinin yaşanmasının önünü açıyor yani dini yaşama hususunda geliştiriyorsa o aslı sünneti koruyor bozmuyor onu o bidat olmaz evet bidat dediğimiz şey sünneti kaldırıyor takkeyi kaldırıyor sakalı kaldırıyor yani basit izahatlarla Olan bir sünneti ortadan kaldırıyor. Mesela mübarek gecelerde e, insanların toplanıp cemaatle yatsıyı kılmaları, ardından sohbet etmeleri, zikir yapmaları, hayır hasanat hasenat yapmaları. diyor ki bu bidattır diyor. Bir şeyin bidat olması için dinde olmaması gerekir. Cemaatle namaz dinde var, dinde sohbet var, dinde hayır-ı hasenat var. O gece insanlar bir meseleyle birçok farz, vacip, sünnet, müstehabba, e, vasıl oluyorlar Dinin yaşanmasına Vasıta oluyor Buna bidat denmez denemez Bidat olması için bir şeyin Bir farzı cemaati kaldırıyor Bir efendim sünnet olan e, Selamlaşmak bir araya gelmek Yardımlaşmak dayanışmak bunu kaldırıyor Başka bir şey eğlence O gece eğlence programı düzenlenmesi Bidat haram günah İşte bunları konuşmak lazım ve vatta ve e iyâkum muhtesasatü'l umûr <gülüyor> fe innehâ dalâle. Ve men edreke zâlike minkum fe bi sünneti. Eğer siz bir dalalete karşılaştığınız zaman benim sünnetime uyun. Yani dinde olan bir sünnet, bir dinin hükmü varsa onu yapacaksın. Dinin hükmü kaldırıp başka bir şey yapılıyorsa orada sünnete bakacaksın. Ves sünnetin hulefâ'ir <gülüyor> Raşidin el mehdiyin azvâleha bin nevâci sım Yapışınız buyurdu sevgili peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Ve levşe Allah ee, Şura şu, suresinde Rabbimiz Ve levşe Allah Allah dileseydi Lence alehum ümmete İnsanları tek bir ümmet yapardı Yani Allah Celle Celaluhu insanları tek bir kalıp yapabilirdi Herkes Allah'a itaat ediyor iman ediyor Kulluk ediyor Herkes namaz kılıyor Böyle bir tek bir kalıp yapabilirdi Melekleri Rabbimiz yapmış meleklerin sayısını bilmiyoruz o kadar çok o kadar çok ki insanlardan milyar bir insanın karşısında yani insanlardan milyar kez çok bir insanın karşısında bir milyar melek var her insanın karşısında milyar melek var desek yine yanlış olur çünkü daha fazla şimdi Allah melekleri yaratmış sırf kendisine ibadet ediyorlar kimisi kıyamda duruyor kimisi rükuda duruyor kimisi secdede duruyor Sırf ibadet Mevla bunu dilemiş yapmış Onlar hayvanları yaratmış canlıları onlara da serbest bırakmış Efendim e, Yiyin için hayat sürün demiş Cinleri yaratmış farklı e, Rabbimiz bakıyoruz Yecüc mecücü yaratmış Onlar daha da farklı e, Buna benzer Rabbimizin Yaratmış olduğu işte cinler var Melekler var Yecüc mecüc var Canlı hayvanlar var Bir de insan var Allah buyuruyor ki kullarım sizi de isteseydim ben bunu yapardım. Fakat siz diğer canlılardan farklısınız. Yani ben istediğimi yaparım diyemezsin onu diğer canlılar yapıyor. Allah bana ibadet aşkı versin diyemezsin. Meleklere Mevla onu yapmış. Ben inandım sadece inanayım bu iş bitsin. E mecinler inanıyorlar cennete gidiyor inkar ediyor. Onların böyle ibadet e, türleri Müslüman yani insanlar gibi o kadar ağır değil. Kendilerine göre bir şeyler var ama sadece iman hususunda... O, o şekilde e biz de öyle değiliz biz ibadet-i taat etmemiz lazım <gülüyor> Allah dilediğini rahmetine dahil eder Kul ister Allah yaratır İnsanoğlu kalbi kapalı bir oda gibidir Kapalı odadan sen camlarını açarsan orada camları açınca dışarıdaki güzel hava ve ışık gelir Güneşte ve havada sıkıntı yok bir Sıkıntı senin odanda kalbinde Kalbin Kabe'ye karşı, Kur'an'a karşı, peygambere karşı, dine karşı camlarını açarsan ilahi nur o kalbe girer. E Allah bana ibadet aşkı versin. E kalbin kapalı kapatmışsın. Bir tane içeriye ilahi nur girecek kapı bırakmamışsın. Ne Kabe'ye dönüyorsun, ne efendim e, zikir yapıyorsun, e, ne peygambere tabi oluyorsun, ne Allah'ın dinini yaşıyorsun, ne Müslümanları seviyorsun, ne de sahabeye vesaire bir hürmetin saygın var. E ona kapı açık değil ki. Yani odan 100 metrekare de olsa her tarafını kapatırsan cam olmazsa zifiri karanlık olur. Evet. Allah Celle Celaluhu bize basiret nurumuzu genişletmeye muvaffak eylesin. Velaki <gülüyor> yudkhul men yechaufiram ve zalimune malahum min veliyin ve nasir. Zalimlere yardım yoktur. Yunus suresi 20. ayetten devam ediyoruz. Ve <gülüyor> yekulun derler: "Lev la hun min rabbih." Allah'tan bir ayet indirilseydi ya. Yani kafirler böyle diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, melekler gelsin, yanında böyle bir nurlar uçulsun. Bir, bir bir şeyler. Yani peygamber olduğunun alametleri, göstergeleri olsun. Buna gerek yok ki. Çünkü yerleri gökleri yaratan Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhatap almış. Yani dünyada da bakıyorsunuz bir... Patron bir yerde oturuyor, 20 tane fabrikası var. Adam oturduğu yerden müdüre talimat gönderiyor, 5000 bin tane işçi çalıştırıyor adam. Efendim müdür patronu görmüyor, işçiler hiç görmüyor. Adam 30 sene çalışıyor, patronu hiç görmüyor, müdürü görüyor, müdür de zor görüyor. Şimdi ne oluyor? O talimat geliyor, bunun imalatını yapacaksınız, yapılacak iş belli. Efendim talimatı geliyor. Efendim. Müdür bey de diyor ki şunu yapacaksın sen şurada çalışacaksın sen şurada çalışacaksın. Onun üzerine insan ki itaat edenler kalıyor itaat etmeyenler işine son veriliyor sen buradan ayrılacaksın. Kainatın sahibi Allah talimatı Rasulü peygamberlere göndermiş. Şimdi Efendimiz ve Vesselam işte vay efendim bunun peygamber olduğunun böyle bir delili vesaire. Bunun müdür olduğunun delili ispatı ne? Boyu tipi senden daha küçük ama ona o yetki verilmiş. Allah Celle Celaluhu kainatı Efendim Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi hiç görmedi. Rabbimizin ilahi hükümlerini yani dikkat kat onun fevkindeki levh mahfuzunda gördü. Biz Kur'an'da gördüğümüz gibi Kur'an okumakla Allah'ın hükmünü okuyoruz ama Allah'ı görmüyoruz. Ve yekulun Müşrikler bunu diyorlar. Yani peygamber olduğuna bir mucizeler, bir alametler olsa ya falan. Fequl innemel gayb Allah'ındır. Yani Allah Görmediğinize inanacaksınız buyuruyor Allah akıllı kullarını kendine kul seçiyor ben insan olarak düşünüyorum şimdi elimi kıpırdatamıyorum kalbimi çalıştıramıyorum beynimdeki zekamı bilmiyorum yani nasıl düşünüyorum e, damarlarımda dolaşan bir saniyede 16 milyon işlem yapılıyor şu anda bedenin bu işlemi yapıyor yapıyor ki konuşuyorum bunları bilmiyorum gökleri tutamıyorum dünyayı tutamıyorum yani bu bulunduğum müessesede benim hiçbir yetkim kuvvetim yok. E ben burada yaşatılıyorum. Şahin Akçı, ben de Hazretlerine dediler, Allah'ın varlığını birliğine delil var mı? Dedi ki benim, nasıl sensin? E dedi ben var isem, ben var olmadım. Beni var ettiler. Var eden Allah'tır. E o zaman ben var isem, varsa Allah Celle Celaluhu. İşte insan düşünür ve aramızdan birisi Hazreti İmamız Sallallahu Aleyhi ve sellem, Yerlerin göklerin sahibi olan Allah'a kulluk gerekir. Gayb. İnanacaksın buna. Buna iman Mevla böyle istiyor. imanı böyle istiyor ve çok da doğru. Allah'ın din. Ellediğini ümine <gülüyor> bil gayb, görmediklerine inanırlar. Allah'ı görmedik, melekleri, kitapları, peygamberleri, ahireti, kaderi görmedik. Fantaziru <gülüyor> bekleyin diyor Allah. Bekleyin. inni Efendimiz Aleyhissalatu vesselam makum de sizinle beraber bekleyeceğim. Kim haklı, kim haksız hepsi çıkacak ortaya. Yani bakıyorsunuz insanlar Allah'ı sorguluyorlar peygamberi sorguluyorlar niye bu haram olsun niye bu efendim böyle olsun Allah yarattı niye bize karışıyor vesaire sorgulayabilirsin ölünceye kadar Allah yaptığından sorgulanamaz Onun için yani bir patron bir müdüre diyor ki 5000 tane işçiye söyle şu iş yapılacak işçilerden bir tanesi niye bunu yapacağız niye bize sormuyorsun diye sorgulamaya kalkışırsa işine bak arkadaş Ay itiraz etmeye kalkışsa kargaşa çıkartıyorsun lütfen siz işinize son verilmiştir Doğrusu da budur Yani bir insan e, Bulunduğu haddini bilecek Göklere, güneşe, aya e, Efendim malik değilsin Allah Celle bunları yaratmış Ve sana şunu yap demiş Düşündüğün zaman yapma yapman gerekenler Abdest alıyorsun Elini yüzünü yıkıyor ne kadar güzel bir şey Allahu Ekber diye Bütün kötülüklerden arınıyorsun İnsan zapturapt altına alınması gereken bir varlıktır Bu ayet-i mühim olduğu için arz ediyorum Dünya ülkemizin en gelişmiş en kuvvetli ve tecrübeli bir askeri de olsa efendim eğer düşmanın karşısına nöbete gitmezse, düşmanla mücadele etmezse ben çok güçlü bir askerim, kışlada yatayım. Senin kışlada yatman düşmanı korkutmaz ve düşmanı püskürtmez. Vatan elden gider. İşte insanoğlu da nefis ve şeytan diye düşmanı var. Nefis ve şeytan eğer bir insan Allahu ekber diye Allah'ın huzurunda nöbet tutmazsa efendim zikrullah ile Kur'an ile Kabe'ye yönelmekle din kardeşini sevmekle işte vatanım için ölürüm dinim için ölürüm yani bu gayret olmazsa o zaman efendim lafla ben çok güçlü bir askerim senin güçlü asker olman ülkeyi kurtarmıyor oraya gideceksin cephede savaşacaksın güçlü bir Müslümanım demekte kurtarmıyor yani e, İmam Gazali Rahmetullah şöyle buyuruyor bir insan aslanla karşı karşıya geldi kendi kendine diyor ki ben şu kaleye sığınırsam, e Arslan ben kaleye sığınırsam kurtulurum. Bunu söylemekle kurtulamazsın. Arslan gelir seni parçalar. Bu söz kurtarmaz. Ya benim efendim e, güzel bir Müslüman olmam gerekiyor. Müslümanım, İslam güzel ama e, kaleye sığınmayayım. Kurtulamazsın. Arslan yani nefis ve şeytan parçalar seni. Hz. Abdullah bin Vesult'tan inşakkal kamer ay ikiye bölündü. Allah ahti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde. Buhari hadisidir bu 3437. Şakkaî ne diyor? İkiye ayrıldı. Biri bir dağın tepesine, biri bir dağın tepesine indi. Bir müddet kaldı. Fakatinde bir yusufullah mesellem işe şahit olun. İşte buyurun. Ay yarıldı. Müşrikler bunu gördüler. Müşrikler dediler ki gözlerimiz böyle hipnotize oldu herhalde. Bu bir sihir oldu falan. Çevredeki bölgelere sordular. Çevredeki bölgelerdeki insanlar evet ya. Hakikaten şu saate ay ikiye ayrıldı gördük dediler. Herkes. Yine de iman etmediler. Acayip bir şey. İman etmiyor adam. Yani bilgi insanı Allah'a götürmüyor. İman götürüyor. Yani bakıyorsunuz günümüzde yerleri, gökleri, kainatı, bütün sırları çözüyor. Fakat Allah'a yaklaşamıyor bir türlü. Allah'tan uzaklaşıyor. Demek ki ve yufakihun. Bilgi öğrenecekler. Ligayreddin. Din olmayınca, iman olmayınca o bilgi Allah'a yaklaştırmıyor. Masiva oluyor. Ve lemennâ nezzennâ. Masiva yani Allah'tan uzaklaştırmak demektir. Eğer zenginlik gibi düşünün. Yani zenginliğiysen fakire merhamet edeyim diye, yardım edeyim, zekatımı vereyim, çoluk çocuğuma bakayım diye değil de, böyle bir mal sahibi olayım diye oluşuyor, o mal cehenneme götürüyor. Kuvvetini nefsine ve şehvetine kullanırsa, o kuvvet ne kadar güzel bir şey, sağlık iyi bir şey, ama ne yapıyorsun? Cehenneme götürüyor. İlim de öyle, Allah'a kul olayım diye, o mantıkla değil de, dünyada akademik ünvan vesaire diye, e, efendim ifadelerle tekebbüre götürürse, o da cehenneme götürüyor. Yani... Maksud maksud Allah'tır. Wa levennana azzenale Mevla biliyor ki ben onlara melekleri indirsem. Wa kelle mohumun befta ölüler kalksa Ya bak sen cehenneme gidiyorsun. Hazreti Muhammed'in yolunda git. Allah'ı sev dinde dürüst ol. Ölüler konuşuyor, dedesi konuşuyor. Kalkmış mezardan konuşuyor. Ve kasher naale şeyin kabulen. Bütün her şeyi karşılarına diksek. Dağlar taşlar konuşsa, cenneti cehennemi görse. Mekanü'l üminû iman etmezler diyor. Şu anda Avrupa, Amerika, Rusya, Japon ne kadar insanlar varsa inkarcıları toplayın. Melekler konuşsalar ölüler kalksa konuşsa, her türlü şeyleri karşılarına diksek iman etmezler diyor. Ayet-i kerime bu. Bu okuduğum ayet-i kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu En'am suresi 111. İlla yeşa ve lakin ekseruhum biye insanların çoğu cahil. Ve la fetana aleyhim baba min Fazlû fiye göklerden kapa açsam daimi olarak göğe yükselseler oradaki bütün mucizeleri görseler lekalû innemâ gözlerimiz acaba karıştı mı? Yani gözlerimiz herhalde karıştı vesaire. Ben nahnu kavm Bu mucizeleri görseler de yine onlara iman etmezler. Gözlerimiz karıştı derler, sihir oldu derler vesaire. Bu inkar ve acayip bir gâvurluk bayağı zordur. Çünkü sürekli inkarla uğraşıyorlar. Velâ nazzelnâ Ben onlara ellerinden gökten kitap geliyor. Görüyor elinde böyle nurani bir kitap. Evet bu dünyalık bir kitap değil. Allah tarafından melekleri getirdiği bir kitap dahi. Görseler felemesûbîydehim le kalleden keferû sihir derler. Yine inanmazlar. Cehenneme atsam evlat çıkarsa dumanları tütse yine inanmazlar diyor. Ve kabul işlerinde gizledikleri gevurluktan attım bunları cehenneme pişman oldular le adu diyor dünyaya çevireceğim limanuhu anhu dünyaya gelseler yine aynı isyana devam ederler enam suresinde ayetler ee, Yunus suresi devam ediyoruz 210. sayfa 21. ayet ve iza zqna alnas rahme min ba'di zorra Onlara sıkıntı geldikten sonra biz onlara rahmetimizi tattırsak, rahmetimizi göstersek. İdâlehum mekrun fî âyâtinâ bizim ayetlerimizi iptal etmek için hileler, ihanetler düşünenler. Kulillâhu deki Allah esra mekra Hile yapanlara en süratli cevap veren Allah'tır ve mekeru buyuruyor başka ayette. Hileler kurarlar diyor. Ve mekeru ve meker Allah. Çünkü hile ve ihanete insanın cevap vermesi mümkün değil. Çünkü bir düşman gibi değil. Sana dost görüyor. Canım diyor, arkadaşım diyor. O meğer hazırlık yapıyormuş. Seni efendim zafanını anını yakalayıp sana darbeyi indirmeye çalışıyor. Yapılan darbeler vesaire. Bakın. Hile. Mevla buyuruyor ki ve meker Allah. O ihanetlere hilelerin cevabını ben veririm diyor. Mevla. Hileye ihanete müsaade etmez Direkt Allah devreye giriyor Onların haddini bildir Mekra diyor Ben onların ihanetlerinin karşılığında ben varımdı Ama ve Gücünüz yettiği kadar düşmana silahınızı gücünüzü hazırlayın Savaş Yani harbi delikanlı gibi savaş yapıldığında düşmanı görüyorsun Bundan korkulacak bir şey yok Düşmanın kahpesi görülmüyor Dost görünüyor sana ardından saldırıyor اِنَّ رُسُّلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Onların o hilelerini, ihanetlerini e, melekler e, kaydediyorlar. اِنَّ رُسُّلَنَا melekler يَكْتُبُونَ yazıyorlar. مَا تَمْكُرُونَ Yani hile, hile olarak kurdukları Mevla Celle Celaluhu'nun hile kuruyorsunuz ya, onları melekler kaydediyorlar. Ben biliyorum onu ama insan bilemiyor. İnsan bir bakıyor ki dost zannediyorsun 10 sene sonra aman Allah'ım adam özünde meğer ihanet varmış. Başka dert peşindeymiş. ve vesselam Efendimizin bedduaları beddua dinde e, tavsiye edilmez. Ancak adam öyle bir ihanet ediyor öyle bir kötülükler yapıyor ki e, mesela bir İrmaun hadisesinde e, bize e, hafızlardan ver ya Resulallah. Memleketlerimize götürelim Necran taraflarına Orada götürelim millete din öğretsin diye ihanet yaptılar hile kurdular Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara verdi Verdikten sonra onları katlettiler şehit ettiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allahümme cealha aleyhim sinine kesinini Yusuf Yusuf Aleyhisselam döneminde Nasıl ki kuraklık kıtlık verdi insanlar açlıktan kırıldı Onları da açtık ve kuraklıktan Kıtlıktan yurtlarını mahveyle diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ihanet edenlere beddualar etmiştir. Bu Buhari hadisidir. Sahih Buhari'de 5847. hadis-i şeriftir. Allahümme cealhe aleyhim sinin kesini Yusuf. Hainlere. Resulullah Aleyhisselatü duası bedduası. Allah yuvalarını diyor. Yani onları kıtlık içerisinde, açlık kıtlık içerisinde Mevla onların başına bunları musallat etsin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hainlere, ihanet edenlere, insan gibi görünüp ihanet peşinde koşanlara ve Vesselam Efendimiz'in bedduası. Yoksa Müslüman lan olmaz, lanet etmez. Yani bir yanlış, bir hata, bir kusur gördük. Birisi bir günah işliyorsa ona dua etmek lazım. Allah'ım bu arkadaşı bu yanlıştan, bu günahtan, içkiden, kumardan, bu faizden, bu zinadan, bu günahtan kurtar. Bu açık saçıklıktan kurtar, örtünme kabiliyet. nasip eyle ya Rabbi diye dua edin ama... Adam ihanet ediyor yani aklı başında imkanı dirayeti yerinde sen ona iyilik yapıyorsun canım arkadaşım diyorsun adam sana ihanet ediyor Allah onu açlıkta kıtlıkla yok etsin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor biz de amin diyoruz. Yunus suresi 22 Allah sizi deniz ve karada yürütüyor. Denizde yürüme imkanı su yumuşaktır. Elini koyduğun zaman böyle zarif. Dev bir gemi halbuki konuduğu hop içeri gitmesi lazım. Suyun kenara taşması zor bir şey değil ki. Bu gemi oraya konca hop cık diye denizin dibine 3 kilometre efendim, dibe inmesi gerekiyor. Bunu kim yapıyor? Allah. Mevla efendim suya kaldır bakalım. Halbuki yer çekimi var onu çekmesi lazım. Denizi içeriye doğru çekmesi gerekiyor. İnsanı yer çekimi olmasa ayakta duramıyor. Dünyadan kopuyor, ko e, uçup gidiyor. Ama Mevla böyle bir denge korumuş. E denizde, denizde çeksin içine doğru. Ben sizi denizde yürütüyorum, karada yürütüyorum. Yumuşak yapabilirdim, cıvık olurdu. Ayağınız ba ba basamazdınız. Böyle bir düşünün diyor Allah. Bunları ben yaptım. Mesela Anadolu'ya gittiğimizde Adana Mersin işte programlara oralarda gittiğimizde Toroslar uçsuz bucaksız bir yer bir de bakıyorsun orada Mevla bir geçiş bir geçit yapmış Yere o geçit olmazsa bütün dünyayla alakayı kesiyor oradaki efendim e, hayvanat bu tarafa geçemiyor efendim denge bozuluyor Mevla orada bir geçiş yapmış bakıyorsunuz oradan bir geçiş var Mevla buyuruyor ki deniz ve karada sizi yürütüyorum. Fem şufi menakibiha ve yarattığım dünyanın sırtlarında, omuzlarında yürüyün. Yarattığım rızıkları yiyin, bana kulluk edin. Hatta iza kuntum fil fulk Siz gemidesiniz diyor ve bihim deniz yani gemi onları götürüyor. Bir rihan tatlı esen rüzgarla akıp gidiyor. Ve ferihu biha insanlar mutlu oluyor. Oh, ne güzel manzara seyrediyorsun. Caetum rihun asifun bir kasırga geliyor. Bir rüzgar esmeye başlıyor. Ve cahumul mevcu dalga min kulli mekan. Her taraftan dalga geliyor. Gemi alabora olacak. Wa vannu bildiler ennehum kendileri tabihim Efendim kuşatacak o deniz o suyu geminin içine boşaltacak. Gemiyi batıracak. Daavullah. Mevla ki onlar Allah'a dua ederler. Bütün müşrikler burada Müslüman oluyor. Buradaki anlatılanlar müşrikler. Müslüman hep dua ediyor zaten. Ya Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk, son nefeste iman, cennetin cemali nasip eyle ya Rabbim. Arda zorda bırakmaz zalim, hain, kafir, kötülerin, şerlerinden muhafaza eyle ya Dua ediyoruz zaten sağlıkta da, sıkıntıda da, bollukta da. İşte burada kim dua ediyor? Zoru görünce Allah diyor. Oraya kadar güya kendine göre inkar ediyor ama orada kaldı baş başa. Da Allah Allah'a dua diyor muhlisine lehuddin. Allah'a ile dua ederler diyor. Leynen dejtena eğer biz onları kurtaracak olsak yani kurtardığımızda min hazihi o boğulma ortamından kurtardığımızda efendim lenekuna min eşşakirîn bize şükreden bir okul olacak. Kendisi iyi bir Müslüman olacağım sana kul olacağım Ya Rabbi diye azılı müşrikler kim olursa olsun Mevla buyuruyor ki hepsi Müslüman olurlar öyle bana dua ederler ki diyor öyle dua ederler diyor devamını söyleyecek şimdi ayet biz onları kurtardığımızda diyor neler olacak şimdi devamı bu konuyla alakalı birkaç rivayetler var. Felema <Gülüyor> enjahum bağlantıyı sürdüreyim. Ne zaman ki kurtardık izahum yabğûne fil art, Bi lhak haksız yere azgınlığa sapkınlığa yine aynı Yahudi, Hristiyanlık, dinsizlik, inançsızlık, efendim Hinduizm, Budizm, şamanizm konfirmeyip bir sürü izimizi falan. Aynı gavrula devam ederler diyor. Şimdi onaya geleceğiz. Bunun tefsiri var. Mühim meseleler var burada. Sa'd bin bir Vakkas şöyle naklediyor Mekke'nin fethi günü Mekke fethedildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara çok hakaret eden yani mesela şimdi basın yayın dediğimiz şey basın yayın tamam doğru haber yazıyor bazıları da bakıyorsunuz yanlış haber yazıyor yalan haber yazıyor iftira ediyor yani bilerek çarpıtıyor ihanet ediyor. Dinine, vatanına, insanlığa, insanlığa, bir şahsa hiç alakası olmayan bilerek yalan, yalan haberler. İşte burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'yi fethettiğinde bütün herkesi serbestsiniz dedi. Hepiniz e, evine giden, Kabe'ye sığınan, hepiniz e, kılıcı bırakan serbesttir. Bizim kavga dövüş derdinde değiliz. E, Mekke fethinde savaş olmadı zaten. E, Resulullah Efendimiz yani İslam'ın derdi odur. Fetih vardır. Fetihte Oraya huzuru tesis etmek. Herkes efendim kimse kimsenin canına malına tasallut etmesin. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bunları öldürün diyor. Çünkü ihanet ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Yani kendi yaptığı günah ve isyan yetmiyor. Bir de saldırıyor. Vatanına saldırıyoruz. Efendim insanlığa saldırıyor. Müslümanlara saldırıyor. Oktuluhum öldürün. o in mecbedetumuhu mutallikine bir salli Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Olsa bile öldürün. Ekrime bin Ebi Cehil, Abdullah bin Hatal, Mikyas bin Dubabe, Abdullah bin Saad bin Ebi Eserh. Bunların dördü öldürüldü. Buldukları yerde öldürdüler. Çünkü müsaade ettiğinde de, çünkü bazılarına müsaade edilmişti evvelden. Tamam ya Resulallah bir daha senin aleyhinde ve Müslümanların aleyhinde konuşmayacağız. Resulullahımız tamam dedi, serbestsin dediği daha karşıya geçmeden yine Müslümanlara hakaretine, ihanetine, saldırmasına. Şimdi insanın söz söyleme hakkı vardır, dinde bunlar var. Yani kimse kimsenin malına, canına, ırzına, şahsına hakaret edemez. Ha bir insan der ki Allah'a kul olmamız, peygambere ümmet olmamız gerekir. Karşıdaki kabul etmiyorsa biz ona deriz, ona hakaret Efendim başka şeyler sen nasıl bir taş gibi adamsın vesaire gibi. Misal dahi hoş değil. Bunu söylemeye hakkımız yok. Sadece biz deriz. Hakkı söyleriz o kadar. Onun da bize bunu söylemeye hakkı yok. Şöyledir böyledir işte gibi e, hakaretvari ifadeler. Bunlara kimsenin hakkı yok. E, çünkü e, Allah Celle Celle lekum dini kum ve liye din. Bunlarla ilgili çok uzun ayrıntılar gelecek. Yani dünyada e, insanlık tek bir kalıp değildir. Ee, insanların inançları, yapıları, düşünceleri, ırkları, kültürleri farklıdır. Ancak herkes kendi inancında kimseye, e, canına, malına, ırzına, şahsına tasallut etme hakkı bulunmamaktadır. İşte bunların öldürülmesi, bunlar kendi insani yapının dışına çıktılar, etrafa hakaretler, saygısızlıklar ve insanların e, zara zarar vermeye kalkıştılar. İşte burada ikrime radiyallahan oldu. Ebu Ceylin oğlu Bu gemiye bindi kaçmaya kalkıştı Gemi denizde büyük bir alabora oldu Nerede efendim boğulmayla karşı karşıya kaldı Tekrar gerisin geriye çıktı Ona dediler ki Sen pe, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına git Özür dile bir daha bunları yapmayacağını söyle O seni bağışlar Dedi ki bu kadar biz yanlış yaptık Çok hakaretler ettim dedi Hadsizlik yaptım bağışlar mı e, Dedi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bağışlar Dedi ki o zaten çok merhametli bir insan Şefkatli bir insandır Geldi Resulullah Efendimiz'e e, gizli gizli çünkü ölüm fermanı vardı yakalasalardı öldürürler. E, ve Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelince e, bu sefer onu orada öldüremediler. E, eman diledi, Müslüman oldu, pişman olduğunu söyledi, bir daha yapmayacağını söyledi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu da affetti. Yani mesele öldürmek yok etmek değil. Mesele insan gibi yaşamaktır. evet Ve ince incenehul mi diyor İslam yani Kur'an-ı Kerim. Barışa yanaşırsa fecnahlaha. Siz de yanaşın. Yani iki günlük dünyada huzur içerisinde yaşamanın yolunu bulmak gerekir. Burada çok dikkat çekecek bir rivayet var. Memleketlerde hep bunu duyarız. Bir hayvan bir şey kaybolduğu zaman o böyle şöyle bir dua edilse Mevla onu buldurur. İşte onlara, ona canavarlar zarar vermez. O rivayet burada. Hz. Abdullah bin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukken anlatırlardı büyükler böyle şeyler bana çok e, dikkatimi celp Ben de paylaşıyorum. Memleketlerde böyle şeyler oluyor. Yani insanlar mesela e, kuzuları, hayvanları var. Kaybolmuş. Dağda arıyor, bulamıyor. İşte bunu nasıl bulacak? Efendimiz A.S. hatresinden buyurdu ki: "İza infetel da'be sizden biriniz e, hayvanını e, kaybet bir sahrada bir yerde e, kaybederse e hadi bir ardı felatin diyor. Bir çölde ee, bir yerde kaybetti. Çuraullah'imiz yaşadı. Ortam öyleydi. Şimdi herkes kendi bölgesinde fel e, yunadi şöyle dua etsin diyor. Ya ibadallah, ey Allah'ın e, kulları, Has kulları, ihbisu onu tutun, onu koruyun. Ya ibadallah, ihbisu. Yani bu. Ya ibadallah, ihbisu. Ya ibadallah, ihbisu. Fina lilahi khaldiran fil ard. Allah'ın yeryüzünde böyle bir Hızır kulları var diyor. Seyyah bir suhu onu orada korurlar muhafaza ederler diyor Rivayet burada müsned bir ebi Yala'da rivayet edilmiş Hz. Abdullah Hz. Ömer'in oğlu Kader sallallahu aleyhi ve sellem La yerkebul behri illa Denizin inceliğini anlatıyor Çok dikkat çeken Ebu Davut'a rivayet ediliyor Deniz yolculuğuna Hacılar Muhtemir Umriye gidenler Ev gazin fi sebil Allah yolunda cihad edenler. Fe inne bahr muhakkak denizin altında ateş var ve tahten nari bahrun o ateşin altında deniz var buyurdu. Denizin altı ateş, ateşin altı deniz. Bu Davud hadisidir bu. Şimdi bunun mahiyeti şu: Dünyanın kabuğu elmaya benzetilir. ...o e, toprağın kalınlığı 33 kilometre... ...onun için 33 Subhanallah. Sonra ...elhamdülillah biz burada yaşıyoruz... ...allahu ekber diyoruz... ...onun altı... ...efendim volkan dediğimiz... ...volkan patlayı... ...oradan geliyor... 6000 derece... ...işte deniz aşağı doğru gidince... ...o ateşe yakın oluyor... ...denizin mesela birçok denizin diplerinde... ...volkanik patlamalar oluyor... ...denizin altı ateştir... ...o altı ateşin altında... Efendim denizler var buyurdu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ya Resulallah biz deniz yolculuğu yapıyoruz. Yanımıza az su alıyoruz. O suyla abdest alsak suyumuz bitiyor. Deniz suyu içilmiyor. Tuzludur. Deniz suyu insanın susuzluğunu arttırır. Deniz suyu dünyaya benzetilir. Deniz suyu içtikçe susuzluk artar. Dünya da öyle. Dünyaya temayül ettikçe dünya hırsı artıyor, bitmiyor bir türlü. Onun en güzeli zekatıdır. Vereceksin zekatı, hayır hasenat efendim, e temiz su içmeye benzer o zaman da. Yanımızda su az mı az oluyor? Fe inne tevaddau bi ateşna. Eğer ondan abdest alsak susuz kalacağız. Ne az, ne yapalım ya Resulullah? Huve tuhur ma'u. <'ahu> Denizin suyu temizdir. Deniz suyundan abdest alınır. O el hilu meytatu. Yani kara hayvanları kesilmekle helal olur. Deniz e, balık mesela kendi kendine ölse e, yenir. Mesela bir kuzu kendi kendine ölse mundar olur ama balık kendi kendine ölse yeniliyor. Enteresan. Böyle şeyler var. Alkame Radyanefemizden "Menlem yudrikil gazı filbahar. fil bahr." Bizimle gazveye ulaşamayan deniz gazası yapsın. Deniz e, savaşı, yapa, e, deniz savaşı kara savaşından 70 kat fazileti üstündür. Kara savaşlarında insanların ee, kul hakları affedilmiyor Yani kul hakkını ödemesi lazım Bir insanın mesela bir askerin kul hakkı varsa Onu ödemesi lazım ee, Şehit olma alametleri belirince de Vasiyet etmesi lazım Benim filancaya bin lira borcum vardı Deniz şehitlerinin kul hakkına Allah kefildir Yani yine kulak affedilmiyor Kıyamet günü o kul ondan hakkını istediği zaman Mevla Teala al senin hakkın diye Deniz şehitleri kara şehitlerine 70 kat daha üstün Burada onun rivayetleri var Fel yazu filbahri deniz feynle ecirayı ya da filbahari kecir şehri filber, karadaki bir ay denizdeki bir gün ecir o kadar katlanıyor ve innel katil filbahar denizdaki savaş kecatteni filberri karada iki kat karadakinden iki kat ve innel maide filsefine yani manşatı yani fi demihir yani kanlar içerisinde orada kıvranan kişi diyor ve innel kıyara şu anda ümmeti asabul küf yani ümmetimin şehitlerinin en üstünleri deniz gemi alabora olmuş o kargaşa da en üstün şehit bunlar oluyor. Oma esabül kevi ya Resulallah kim bunlar kavmun tetekev ve bihim merakibuhum fi sebillah. Allah yolunda gemiyle yolculuk yaparken savaşa gitmişler. Orada gemi alabora olmuş, şehit olmuşlar. En üstün şehit gemi yani deniz şehitleri en üstün şehit oluyor. O hadis-i şerifin rivayetinde ee, şu ayeti kerimeyi arz edelim. Yunus suresi 23. ayet. Felemma encahum onları kurtardığımızda. İlahum yebğûne art. Az önceki ayetin devamıydı. Biz o denizdeki dalgalardan kurtar bizi ya Rabbim diyor müşrik. Müslüman zaten hep dua eder. Kurtar bizi ya Rabbim. Kurtardık onları ilahum yebğûn. Yine bir de bakarsın haddi aşmaya devam ediyor fil ardı <gülüyor> bir galil hak haksız yere. Senin buna hakkın yok. Allah buyuruyor ki benim ülkümde yaşıyorsunuz bana asi oluyorsunuz. Benim rızkımı yiyorsunuz bana şükretmiyorsunuz. Nasıl bir iştir bu? Ya Yuhannas ey insanoğlu innema beyrukum ala enfusikum. Sizin isyanınız tuğyanınız kendi aleyhinizedir. Siz bilirsiniz. Kur'an'ın bir usuludur bu. Yani Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Celle Celaluhu kullarına bunları hep ifade eder. Kullarım benim mülkümde yaşıyorsunuz. Bana kulluk ederseniz kurtulursunuz. Kulluk etmezseniz orada şunu yaparım bunu yaparım efendim mahvederim şunu. Siz bilirsiniz beni darılttığınızdan dolayı ölümünüz imansız olur. Ahirette tarafınıza bakmam sizi zincirlere boynunuza tasmaları takarım ellerinizi ayaklarınızı bağlarım. Ağzınızı mühürlerim, cehennemi dibine atarım. Sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok. Ondan sonra ağlasanız, siz de pişman olsanız da daha da benden merhamet beklemeyin. Adam diyor ki istediğim gibi ben hayatımı sürdürürüm. Sürdürebilirsin. Ölünceye kadar. Kur'an-ı Kerim bakın. Kullarım benim mülkümde ey insanoğlu. Ey insanoğlu. Sizin bağiliğiniz, isyan ve tuğyanınız kendi aleyhinizedir. Bana bir şey yapamazsınız. Ancak ben size zoru gösterdiğimde en azılı müşrik bile aman Allah'ım beni buradan kurtar. Herkes orada Allah diyor. Kur'an haber veriyor. Ha, demek ki Avrupa, Amerika herkesin olaydan haberi var. Çok önceden bir tane İsviçre vatandaşıyım dedi. Türkçe'de biliyormuş. Dünyanın birçok yerlerinde de ticaret yaptığını söylemişti. 38-39'ya her türlü imkanım var. Efendim Hristiyanlık üzerinde. Gece diyor yatardım düşünüyordum bu canım bana ait değil yer bana ait değil ben Allah'ın mülkündeyim nasıl ki bir fabrika kendi kendine olmuyor sahibi var bu mülkünde de bir sahibi var o da Allah'tır ama ben onun dediğini yapmıyorum karanlıklar içerisinde sıkıntı içerisinde efendim onu unutmak için içki içerdim diyor aklım gitsin diye ama sabah olunca yine aklım başıma geliyor yine rahat edemiyordum diyor. Müslüman olmuştu hatta bizim karşıda bir programda katılıp peşimizde yatsı namazda kılmıştı Şimdi insanoğlu özündeki insani yapıyı inkarla çözemez Allah buyuruyor ki biraz zor gösterince hepsi Allah der diyor Ama ben onlara selamet kapısını açınca yine gavurluğa devam ederler e, Kullarım size bu yakışır mı? Olur mu yani bu? Ben size ne kötülük yaptım yerleri gökleri tutuyorum canınızı ben veriyorum rızkınızı ben veriyorum ama yaptığınız bu ihanet aleyhinizedir. Metaül hayatı dünya. Dünyanın metası çok kısa. Meta kelimesi evde kullanılmış, çerçöp olmuş yani delik deşik olmuş bez parçasına denir. Çöpe atılmış orada kediler oynuyorlar. Dünyaya Allah meta diyor. Yediğin kiraz helal oluyor. En kıymetli şey çaput oluyor. Araba bile 10 sene sonra 20 sene sonra hurdaya pres yapıyorlar. Dünya meta, çaput. Yok oluyor. Bizden evvel ne binalar vardı? Yıkıldı. Kum oldu. Çöllerde mesela dünyanın en büyük uygarlıkları vardı. Şimdi Ürdün'de çöller oldu. Metavlu hayati dünya. Sümmeyleyna mercokum. Huzuruma gelecek. Feyünebbi yukum mekundu. Yaptıklarınızı tek tek haber vereceğim. Bilmiyordum haberim yoktu. Böyle bir şey yok. Herkesin bu olaylardan haberi var. Burada iktifa edeceğiz. Bu konuyla alakalı uzun rivayetler var. Bunları inşallah bir sonraki derste mütalaa edeceğiz. Allah... Celalü kendisine saygılı, habibine ümmet, güzel dinimize sahip çıkan, birbirimizi Allah için seven. Son nefeste iman, cennetin cemalini nasip eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil lihaza Kulunda görmek istediğin kemalatı asaleti nasip eyle. ibadet aşkı, şevki, zevki nasip eyle. Ahirette yüzümüze hak edecek güzel işlerle, ibadetlerle meşgul eyle. Bizi mahzun edecek yanlışlardan, günahlardan muhafaza eyle ya Rab. Ve ilâh şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayikhinel fatihah. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>